Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil ala muhammedin Ve ala ve sahbihi Amma ba'd Biz en son geçen dersimizde Vacip ile farz aynı şey midir? Yoksa birbirlerinden ayrı şeyler midir? Dedik ve konunun tafsilatını delilleriyle Semeresiyle beraber anlattık daha sonra hatırlarsanız dedi ki Vacib, vacibe taalluk eden meselelerden Üçüncü meseleye geçtik Dedi ki vacibin farklı itibarlarla Farklı kısımlara ayrılması Ve örnek olarak da bir örnek verdik Dedik tek bir şey Farklı yönleri düşünülerek Farklı şekillerde tarif edilebilir Ve farklı şekillerde taksimata gidilebilir Dedik ve buna İstanbul üzerinden bir örnek de verdik. Bugünkü dersimizde ise alimler vacibi, yani ma talebe şari'u fi'lehu taleben cazimen olan tanımı ve yutma yudhemmu tarikuhu şer'an mutlakan e, tanımıyla tanımladığımız vacibi terk eden insanların e, tanımladığımız vacibin farklı itibarlarla nasıl kısımlara ayrıldığını e, bugünkü dersimizde onu göreceğiz şimdi alimler vacibe baktıkları zaman demişler ki vacip mükelleflerin onu yerine getirmesi yönüyle veya Yahutta bir ibar dattihi veya kendi zatına itibar ederekten vacibi iki kısma ayırırız Vacipler bu yönüyle yani mükelleflerin onları yerine getirmesi yönüyle veya Yahutta kendi zatından dolayı vacipler İki kısım ayrılır demişler. Muayyen olan vacipler, bir de muhayyer olan vacipler. Muayyen olan vacipler, bir de muhayyer olan vacipler. Muayyen vacipten alimlerin kastettikleri nedir? Muayyen vacip şeriat tarafından vacibin zatının bizzat belirlendiği ve kişilere seçim hakkı tanınmayan vaciptir. Ne gibi mesela namaz gibi. Değil mi? Mesela Allah Azze ve Celle bizim hayatımıza günde beş vakit farz olarak namaz kılmıştır. Yani vacip olarak bizim hayatımıza beş vakit namaz kılmıştır. Siz bu beş vakitten istediğinizi istediğiniz zamanda yapamıyorsunuz. Değil mi? Mesela diyelim ki sabah ilk kalktığımda en canlıyken en zor olanı yapayım. Yatsı namazını işte vitriyle sünnetleriyle beraber yatsı namazını kılayım sonra öğlen vakti sıcak olduğu için en hafif olanını kılayım, işte sabah namazı iki, rekat, iki rekatını kılayım falan. Böyle bir şey diyemiyorsunuz değil mi? Bütün vacipler şare tarafından hem zatı hem vakti hem miktarı ne yapılmıştır? Belirlenmiştir. Öyleyse bu nedir? Yani şâriye sizi birden fazla vacibin içerisinde muhayyer bırakmamışsa, seçim hakkı tanımamışsa bunun adı muayyen olan vaciptir ki vaciplerin bir da örnek budur değil mi? Zekat gibi mesela, örneğin zekat gibi. Yani mesela örnek olarak diyelim siz şöyle diyebilir misiniz? İşte e, benim elimde mesela diyelim belli bir miktar işte büyükbaş hayvan var, belli bir miktar küçükbaş hayvan var, bir miktar altınım var, bir de ticaret malım var. Ya ben bunların hepsinin zekatını bir araya toplayayım, on senede bir vereyim, her on senede bir malımın yüzde ellisini zekat diye vereyim. Diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz değil mi? Allah Azze ve Celle, elinizdeki malı ne kadar süre üzerinden geçtiğinde, hangi miktara ulaştığında ve ne kadar vereceğinizi hepsini belirlemiş. Öyleyse zekat nedir? Vacip olarak hangi kısma gider? Vacibul muayyendir. Yani mükellef onu yerine getireceği zaman şari'in kendisine seçim hakkı tanımadı ve onu ta'yin etmiş olduğu vaciptir. Bir de vacibul muhayyer var, vacibul muhayyer. Vacibul muhayyer, vacibul muayyenin tam tersidir. Yani zaten muhayyer kelimesi tercih yani seçim seçime bırakılmış demektir değil mi? Ne demektir vacibul muhayyer? Mu Şari'in bizi kendisini yaparken yerine getirirken seçim hakkı verdiği e, Vaciplerdir Bu nadirdir. Yani birinciye göre muayyen olan vacibe göre bu nadir olan bir vaciptir. Hatırlıyorsanız şöyle bir e, geriye doğru gidelim. Katrun Neda dersinde ayet-i kerimeleri Arap ederken e, ke, yemin kefareti ile ilgili ayet-i kerimeyi de Arap etmiştik. Ve demiştik Allah Azze ve Teala orada ne diyordu? La yu'ahizukumullahu bil-ğavwi fi وَلَاكِنْ يُؤَخِذُكُمْ bima عَقَدْتُمُ eyman <الْأَيْمَن> Allah Azze ve Celle sizi dillerinizde olanla yargılamaz. Yani vallahi billahi diye böyle dil süçmesiyle yaptığınız yeminlerden dolayı sizi yargılamaz. Lakin kalbinizle aktettiğiniz yani niyet ederekten yapmış olduğunuz yeminlerde ise sizi yargılar. Peki diyelim yemin yaptık ve yeminimizi yerine getirmedik. Zaten yemini yerine getirsek problem yok. Yemini yerine getirmezsek tuhu. Yeminin kefareti onun kefareti neydi? İt'amu 'ashrati misakin min awsat ma tut'imuna ehleikum au kiswatuhum au tahriru raqabe. Yani eğer böyle olursa onun kefareti ya 10 tane fakiri doyuracaksınız miskini ya onları giydireceksiniz ya da bir tane köleyi azade edeceksiniz. Fe men lam yecit kim de bunu bulamasa fasiyamu thalasati ayyam. O zaman üç gün ne yapacak? tutacak. Bakın burada dikkat ederseniz, yemin kefaretini yerine getirmek, yeminini bozan insan için vaciptir. Öyle değil mi? Yemin, mesela bir insan yemin etti, yemininin gereğini yerine getirmedi. Bu insanın üzerine onun kefareti, yeminin kefaretini ödemesi vaciptir. Peki, yeminin kefareti muayyen midir, muhayyer midir? Bakın yeminin kefareti vaciptir, ama muhayyer olan bir vaciptir. Niye? Allah Azze ve Celle demiş, dilersen on fakiri doyur. Dilersen on tane fakiri giydir. Dilersen bir köleyi azad et. Hangisini yapmak istiyorsan onu yap. Yani bu üçünden birini yapacaksın. Üçünden birini yapmak zorunda olduğun için bunun ismi vaciptir. Ama üçünden dilediğini dilediğin sıraya göre yapabilirsin. Ancak bulamazsan bu üçünden birini, o zaman üç gün tutacaksın. Öyleyse bu nedir? Bu yemin kefareti, yemin kefareti. E, muhayyer olan vacibe bir örnektir. Değil mi? Muhayyer olan vacibe bir örnektir. Peki mesela diyelim örnek olarak söyleyelim. Diyelim ki e, münkerin değiştirilmesi. Değil mi? Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ve lam yastati' fe bi lisanihi lam bi iman. Sizden biri bir kötülük gördüğünde eliyle gücü yetmez ise diliyle gücü yetmez ise kalbiyle bu da imanın en zayıf noktasıdır. Bu muhayyer bir vacip midir? Hayır bu muhayyer bir vacip değildir. Çünkü şaria buna bir tertip getirmiştir. Yani sen gücün yetiyorsa Elle, elle onu değiştirmek zorundasın, şeye gidemezsin, dile gidemezsin. Gücün yetiyorsa dille değiştirmek zorundasın, Kal, kalbe gidemezsin. Bu da neyle alakalıdır? Bu da dilek güçle alakalı olan bir meseledir. Hakeza mesela diyelim ki, Ramazan gününde cima yapan insanın kefareti, değil mi? Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına gelip de, işte helak ya Rasulullah diyen adama ne oldu? O da işte ''Vaka'atum ra'ati'' ''Nahara Ramazan'' Ben eşime gündüz vakti eşimle cinsel münasebette bulundum. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ona ne dedi: "Sen bir köle azat edebilir misin?" Azat edemem. "Peki 60 tane fakiri doyurabilir misin?" Doyuramam. "Peki 60 gün peş peşe oruç tutabilir misin o zaman?" diye. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ona sordu: "Bak burada köle bulamazsa" diğerine geçiyor. Onu bulamazsa bir sonrakine geçiyor. O zaman bu ne değildir? Bu muhayyer değildir. Ama yemin kefaretinde üç seçenek var. Dilediğini yap. Öyle değil mi? Yani dilersen köle azat et, dilersen üç fakiri, e, on fakiri dövür, dilersen on fakiri gelir. Bu nedir? Bu vacib muayyen ve vacib muhayyer diye alimlerin ayırmış olduğu e, meseledir. İkincisi, ikinci e, vacibin ayrımı, vacibin zamanına itibar ederek alimler vacibi iki kısma ayırmışlardır. Tamam Birincisi neydi? Vacibin zatına veya mükellefin onu yerine getirmesine bakarak alimler vacibi iki kısma ayırmıştı. Vacib muayyen vacib muhayyer. İkincisi alimler vacibin zamanını esas alarak vacibin zamanına itibar ederek vacibi iki kısma ayırmışlar. Demişler ki vacibul mutlak ve vacibul muakkat vacibul mutlak vacibul muakkat ne demektir bu? Şu demektir Vâcibul mutlak şâri'in kendisine bir zaman tanımadığı geniş zamanlı vaciplerdir. Yani sen onu dilediğin zamanda yapabilirsin. Yaşadığın müddetçe dilediğin zamanda yapabilirsin. Vâcibul muakkat ise vâcibin kendisine bir Allah'ın şâri'in kendisine bir zaman tayin ettiği ve o zaman dilimi içerisinde yerine getirilmesi gereken vaciptir. Mesela buna örnek olarak neyi verebiliriz? Vâcibul mutlak Mesela yemin kefaretini gene örnek verebiliriz değil mi? Başka bir yönden yemin kefaretini ele alacağız. Mesela ben bugün yemin ettim, gün içinde yeminimi bozdum. Dedim ki örnek veriyorum, vallahi niyet ederek yemin ettim tabii. Ben işte bugün 500-600 Kur'an okuyacağım dedim mesela. Veya dedim ki vallahi ben bugün bir arkadaşıma şunu vereceğim dedim ve veremedim. Şimdi benim üzerime ne gerekti? Yemin kefareti gerekti, öyle değil mi? Ha? Ben bunu hemen bugün ödemek zorunda mıyım? Bir ay içinde ödemek zorunda mıyım? Üç ay içinde ödemek zorunda mıyım? Yok. Dilediğim zaman ne yapabilirim? Dilediğim zaman onu ödeyebilirim. Çünkü şari ona bir vakit getirmemiş. Öyle mi? Şari yani şeriat genel olarak amellerde acele etmeyi, salih amelleri yerine getirirken hızlı davranmaya teşvik etmiş ama bunu ne yapmamıştır? Fars kılmamıştır. Değil mi? Onun için erken versem Allah azze ve celle'nin hoşuna giden bir amel olur. Ama erken vermesem de benim üzerime bir vebal yok. Bunun ismi nedir? Bunun ismi vacibul mutlaktır. Yani şeriatın kendisine zaman tayin etmemiş olduğu vacip. Vacibul muakkat ise şar'ın kendisine belli bir vakit tayin etmiş olduğu vaciplerdir. Mesela örnek. Oruç farzlardan mıdır, vaciplerden midir? Evet, hiç şüphesiz. Değil mi? Güzel. Peki zamanı ele alınarak oruç, zamanı ele alınarak taksimata gittiğimizde oruç mutlak bir vacip midir, muakkat bir vacib midir? Muhakkattır. Siz Ramazan orucunu mesela şeval ayında tutamazsınız. Nedir mi? Ramazan orucunu Şaban ayında, Recep ayında tutamazsınız. Ramazan orucunu Ramazan ayında tutmak zorundasınız. Şari ona ne vermiş? Ona bir vakit tayin etmiş. Hâkezâ. Diyelim ki işte bu sene Ramazan-Ağustos ayına denk geldi. Ramazan çok zor geçiyor, çok sıkıntılı geçiyor. Ondan dolayı biz e, orucu hesaplayalım. Fecirden akşam namazına kadar kaç saatse biz akşam namazından sonra başlayıp tutmaya başlayalım diyemezsiniz mesela. Öyle değil mi? Niye? Çünkü şari ona bir vakit tayin etmiştir ve bu muakkat olan, bu muakkat olan bir vaciptir. Daha sonra alimler, alimler, muakkat olan vacibi kendi arasında iki kısma ayırmışlar. Tamam? Önce başlangıç olarak vacibin zamanını esas alarak vacibi ikiye ayırmışlar. Demişler mutlak vacip, muakkat vacip yani vakit kılınmış olan vacip. Daha sonra muakkat olan vacibi iki kısma ayırmışlar. Muakkat vacibi. yani şarein kendisine bir zaman tayin ettiği vacibi iki kısma ayırmışlar. Ne demişler? Demişler ki muvasa vacip bir de muday yak vacip yani vakti geniş olan vacipler vakti dar olan vacipler vakti geniş olan vacipler vakti dar olan vacipler Tamam niye bunu söylemişler şunun için Çünkü bakmışlar Şarein kendisine vakit tayin ettiği her vacip aynı mertebede değildir Şarein, kendisine vakit tayin etmiş olduğu her vacip aynı mertebede değildir. E ne yapalım demişler o zaman? Uygun olan bir ayrım daha yapalım. Bir taksime daha yapalım demişler. Muvasa vacip muvasa yani muvasa vacip şari'in kendisine vakit tayin ettiği bununla beraber o vaktin içinde hem o farzı, hem o vacibi, hem de onun cinsinden başka vacipleri yapabileceğiniz vaciplerdir. Tamam, muvassa'a vacip nedir? Muvassa'a vacip. Muvassa'a vacip demek, şare'in farz kılmış olduğu ameli, ve o amelin cinsinden başka bir ameli, o vakit içinde yapabileceğimiz vaciplerdir. Mudayyak vacip ise, O'na kılınan vakitte sadece O'nu yapabileceğiniz vaciplerdir. O'nun cinsinden başka bir vacibi yapamayacağınız vaciplerde Şimdi muvassa olan vacibe örnek verelim. Mesela şeriat, önce şöyle bakalım namaz. Zamanını esas alarak, zamanına itibar ederek zaman, namaz mutlak bir vacip midir, muhakkak bir vacip midir? Namaz. Muakkat olan bir vaciptir. Neden? Çünkü mesela Allah azze ve celle her namaza bir vakit kalmış. Hatta ne dedik? Biz dedik Cibril Peygamber aleyhissalatu vesselam'a namazı öğrettikten sonra el vaktu beyne hadeyi demiş. Yani birinci gün birinci vakitte, ikinci gün son vakitlerde namaz kılmış. Sonra el vaktu beyne hadeyi demiş. Vakit iki vaktin arasıdır demiş. Öyle mi? Öyle. Güzel. O zaman namazın iki vakti var. Yani ucu belli, diğer ucu belli. Öyle mi? O zaman namaz nedir? Muakkat bir vacıptır. Şimdi bakacağız. Muvakkat, vacip de kendi içinde ikiye ayrılıyor ya. Peki muvasa midir, mudayyak mıdır? mıdır? Muvasaın tanımı neydi? O belirlenen vakitte hem o vacibi hem onun cinsinden başka bir vacibi yerine getirebildiğimiz vaciplerdir. Mudayyak vacip neydi? Sadece onu yapabildiğimiz vaciplerdi. Öyle değil mi? Şimdi bakalım namaza. Öğle namazının vakti diyelim. 12'de başlıyor, 4'te bitiyor misal. Biz öğle namazının bu kılınan dört 4 4 saatlik zaman diliminde hem öğle namazını kılabiliyoruz hem de öğle namazının cinsinden başka namazları da kılabiliyoruz. Mesela abdest sünneti kılabiliyoruz değil mi? İşte mescide girmişsek tahiyyatül mescid namazı kılabiliyoruz. Öyle mi? İşte diyelim güneş tutulduysa o anda güneş tutulması namazı kılabiliyoruz. Ay tutulması vesaire Yani bir cenaze oldu mu cenaze namazı kılabiliyoruz vesaire Demek ki bakın hem öğle namazının vaktinde öğleyi eda edebiliyoruz hem de namaz cinsinden başka namazları da eda edebiliyor. O zaman bu nedir? Muakkattır. Ve muakkatin içinde de birinci kısım olan muvasa' vaciptir. Tamam? Şimdi orucu ele alalım. Oruç. Ramazan orucu. Ramazan orucu zamanını esas aldığımızda muakkat midir, mutlak mıdır? Muakkattır. Çünkü şarih ona belli bir ay tayin etmiştir, belli bir zaman tayin etmiştir, değil mi? He. O zaman muakkat vacip de kendi içinde kaça ayrılırdı? İkiye. Muvassa'a vacip bir de mudayyak vacip. Tamam. Muvassa'a vacip neydi? Hem onu yapabileceğiz hem de onun cinsinden başka bir fiili yapabileceğiz. Mudayyak neydi? Sadece onu yapabildiklerimizdi. Başka onun cinsinden bir şey yapamıyoruz. Ramazan orucunun vakti nedir? Fecirden başlayıp akşam güneş batımına kadar olan süredir. Değil mi? Allah Azze ve Celle ne diyordu? Kulu ve şrabu hatta yetebayyene lekum al khaytul ebyadu minel khayt il esvedi minel fecri ثümme etimmu leyl. Yani siz ne yapın? Fecirden karanlıkla aydınlık birbirinden siyah iprikle beyaz iprik ayrılıncaya kadar yiyin için sonra ثümme etimmu sıyama ile leyl. Sonra siyamı Neye kadar erteleyin? Geceye kadar erteleyin, yani o da nedir? Güneşin batımıdır. Tamam ee, Peki biz o zaman fecirden başlayıp akşam namazına kadar olan süre zarfında. Bugün mesela diyelim ki misal verelim, diyelim biz Ramazan'ın 19. günündeyiz, örneğin. Hem bu 19. günün orucunu tutayım, hem de bununla beraber diyelim ki gün pazartesiye denk geldi, onun için bir de pazartesini sünnet orucunu tutayım diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz değil mi? Sadece o günün orucunu tutabiliyorsunuz. Onun cinsinden başka bir ibadeti yapamıyorsunuz. Onun cinsinden hangi o? Pazartesi, perşembe, 13, 14, 15, kaza orucu vesaire kefaret orucu hiçbir şey tutamıyorsunuz. Sadece bunu yapabiliyorsunuz. O zaman bu nedir? Bu vacibul mudayyaktır. Tamam Muakkat vacibin mudayyak kısmıdır. İnşallah e, burası anlaşılmıştır. Şimdi burada asıl fıkha tealluk eden bir mesele var. Asıl fıkha tealluk eden bir mesele var. Diyelim ki muakkat olan vaciplerde tamam Muakkat olan vaciplerde. Yani şari'in kendisine bir zaman tayin etmiş olduğu vaciplerde. Vucubiyet vaktin ilk başında mı sabit olur? Yoksa vaktin sonunda mı sabit olur? Tamam Bu alimler tarafından ihtilaf edilmiş olan bir konu. Mevzu ney? Şeriat bir şeye vakit kıldı, tamam. O vakit girmeden biz henüz onunla mükellef değiliz değil mi? Mesela şu anda diyelim ki ben ee, saat 11. bir. Öğle namazı kaçta oluyor? Saat birde oluyor. Ben şu an öğle namazıyla henüz mükellef miyim? Değilim. Ne zaman öğle namazıyla mükellef olacağım? Öğle namazının vakti girdikten sonra. Öyle değil mi? Vakit girdi mi ben artık o namazla mükellefim. Ne zamana kadar? Vakit çıkıncaya kadar. Güzel. Şimdi alimler şunu tartışmışlar. Demişler ki, işte mükellef o vakit girdiği zaman, ilk vakitte mi o vaciple mükelleftir yoksa son vakitte mi o vaciple mükelleftir? Yani bu ne demek? Bu şu demek. Mesela saat 12 ile 4 arası öğle namazının vakti ya, bazı alimler demiş ki saat 12 oldu mu artık vacip o namazla mükelleftir, o namazı yerine getirmesi lazım. Bazıları da demişler ki hayır. Ancak mükellef saat üçte o namaza mükelleftir. Niye? Çünkü vaktin sonunda vücub ona ne yapar? Vücubiyet vaktin sonunda ona taluk eder demişler. Böyle bir meseleye gir girmişler. Bu meseleye girmelerinin sebebi de nedir? Bu meseleye girmelerinin sebebi şudur. Demişler ki zaten vaktin ilk başında vücubiyet e, mükellefin omuzlarına biner diyenlerin görüşünü açıklamaya gerek yok. Asıl olan zaten budur. Değil mi? Son vakte taluk edenlerin Eder diyenlerin görüşü e, ilginç olduğu için onların görüşünü açıklamak lazım. Demişler, demişler ki, vacibin tanımı nedir? Yapıldığı zaman sevap alınan, yapılmadığı zaman da ikab alınan. Öyle değil mi? Yani ceza alınan. Güzel. Demişler, siz vacibi ilk, ilk vakitte yani ilk ee, namaz vaktinin girdiği ilk zamanda kılmasanız ikab alıyor musunuz? Yok. Peki orta vakitte kılmasanız ikab alıyor musunuz, ceza alıyor musunuz? Yok. Ancak ne zaman kılmazsanız sonuna kadar Allah müsaade etmiş, öyle değil mi? İki vakit arasını sana sana bırakmış Allah Azze ve Celle. Ancak son vakitte kılmazsan o zaman sorumlu oluyorsun. Öyle midir? Öyledir. Ee, öyleyse demişler ki, demek ki vacibin tanımına en uygun olan şey, vacibin son vakitte insana, insanın onunla mükellef olmasıdır demişler. Yani biraz tanımdan aklı bir yorum yapmışlar. Böyle bir sonuca ulaşmışlar tamam mı? Cumhur bu Hanefi ulemasından bazılarının görüşü. Hepsinin değil Irak meşayihinden bazılarının görüşü. Cumhur ulema demiş ki yok öyle şey olmaz. Ee, vacip ilk vakitte nedir? Vaciptir ta son vaktine kadar da vaciptir demişler. Güzel. Peki bu ihtilaf manevi bir ihtilaf mıdır? Yoksa lafzi bir ihtilaf mıdır? Kimi alimlere göre bu ihtilaf lafzi bir ihtilaftır. Yani ne demektir bu? Yani lafzi bir ihtilaftır. Hiçbir semeresi, vakaya hiçbir yansıması yoktur. Ama bu doğru değildir. Bu ihtilaf manevi bir ihtilaftır ve vakada da semeresi olan bir ihtilaftır. Örneğin mesela diyelim ki bir adam bir çocuk bir çocuk öle namazını ilk vaktinde kıldı. tam öğle namazının son vaktinde çocuk buluğa erdi. Öğle namazın ilk vaktinde kıldı, tam son vaktinde çocuk buluğa erdi. Bu çocuk tekrar namaz kılması gerekir mi yoksa gerekmez mi? Cumhur ulemaya göre vacibin vakti girdikten sonra bu çocuk vacibi kıldığı için bir daha o namazı eda etmesine gerek yoktur. Kılmasına gerek yoktur. Çünkü o namaz artık kılınmıştır. Ama vacip vaktin sonuna taalluk eder diyenlere göre o namazı bir daha ne yapması lazım? O namazı bir daha kılması lazım. Mesela bak yansıması. Hakeza bir adam diyelim ki kafir müslüman oldu misal. ve estağfurullah bir kadın diyelim ki ha haiz oldu. Vaktin e, ilk başında ne oldu? Kadın haiz oldu. Cumhur ulema demişler ki bu kadının ne yapması lazım? o namazı daha sonra kılması lazım. Neden? Çünkü vakit girdi ondan sonra kadın hayız oldu. Öyle mi? Tabi bu onların görüşü yani kaza gerekir diyenlerin görüşü. Vaktin sonunda ancak vakit gider diyenlere göre ise hayır. Çünkü kadın hayız olduğunda henüz daha namazın vacibiyeti ona taalluk etmemişti deyip o namazı kaza etmesine gerek yoktur demişlerdir. Tamam? Evet. Bu da nedir? Bu da ee, alimlerin yapmış olduğu ihtilaf ve bu ihtilafın pratiğe yansımasıdır. Evet. Şimdi biz dedik ya mesela muvasa vacip dedik. Şare'en kendisine iki vakit tayin etmiş olduğu ve bu iki vaktin içerisinde kişilerin dilediği zamanda onu yerine getirebileceği vaciptir. Yani muvasağ vacip. Öyle değil mi? Mesela ölen namazı istiyorsan ilk vaktinde kıl, istiyorsan orta vaktinde kıl, istiyorsan son vaktinde kıl. Şimdi bütün ama şurada ittifak etmişler. İlk vakitte vacibi eda etmek efdaldir. Ama son vakitte de yerine getirirse o vacip yerine gelmiştir. Mesela namaz değil mi? Biz biliyoruz ki ahabbu'l amali ilallahi nedir? Bir tanesi es-salatu ala Yani Allah'a en sevimli amellerden bir tanesi namazı vaktinde kılınan namazdır. Yine biz biliyoruz ki şeriat sadece namazda değil, bütün amellerde bize neyi öğretmiştir? Bütün amellerde bize acele öğretmeyi öğretmiştir hayır amellerinde. Vesari'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arduha semawat. Koşun. Yani o cennetlere Allah Azze ve Celle koşmamızı istiyor, öyle değil mi? Veya uta bil amali sitten altı şey gelmeden önce amellerde ne yapınız acele ediniz? Veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor baddiru bil amali, baddiru bil amali amellerde acele ediniz. Niye? Ta ki fitneler vakı olmadan önce, yani insanlar fitneye düşmeden önce ne yapınız amellerde acele ediniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O zaman biz buradan neyi anlıyoruz? Şari genel olarak. E, ibadetlerde acele etmemizi bize ne yapmıştır? Hoş karşılanmıştır. Ondan dolayı cumhur ulema yani muvassa'a vacibi kabul eden bütün cumhur ulema demişlerdir ki ilk vakitte yapmak efdaldir lakin son vakte yani şare'in belirlediği son vakte kadar da kişi yapa bilir. Ha, burada şöyle bir mesele var. Peki, diyelim bir adam muvassa olan vacibi ilk vakitte yapmadı. Dedi ki son vakitte yapacağım son vakte vacibi erteleyen adamın buna azmetmesi gerekir mi yoksa gerekmez mi? Yani ne demek bu? Hani sona erteledi ama ben son vakitte bunu yapacağım diye azmetmesi gerekli midir yoksa gereksiz midir? Normalde bu konuda alimler ihtilaf etmişler ama racih olan nedir? kişinin onu yapmaya azım etmesidir. Yani ben bunu son vakitte yapacağım diye en azından buna niyetlenmesidir. Çünkü zaten öbür türlü e, bu ameli yapmamak üzere. Hani diyelim adam ameli yapmamaya niyetlendi. Son vakitte kalktı yaptı. Değil. Yani ben o ameli ne yapacağım? Ben bu ameli yapacağım. Allah bana geniş bir vakit vermiş. Ben bu geniş vakit içinde yapacağım diye. Bir de e, şöyle bir durum var. Bazı alimler de demişler ki yok. Yani muvasa' vacip daralmaya başladığı anda ona azim etmesi gerekli olur. Yoksa asi olur, günahkar olur. Ne demek bu? Muvassa'a vacip daralmaya başladığı zaman. Hemen şu soruyu sormanız lazım. Muvassa'a vacibin daraldığı yerler de mi vardır? Evet. Eğer galibuz zanla kişi artık ak ancak o ameli yapacak kadar vaktinin kaldığını anladığı anda muvassa olan vacip artık ona daralmıştır. Mesela bunun bir örneğini verebilir miyiz? Verebiliriz. Diyelim ki bir kadın 15 dakika sonra hayız olacağını, saat 12'de öğle namazının vakti girdi, saat 4'te öğle namazının son vakti. Bu muvasa bir vacib değil mi? Kadın 12-10 gece hayız olacağını biliyor. Yani farz edelim ki biliyor. Bu kadının öğle namazı bu kadın için artık muvasa değil, mudayyaktır. Değil mi? Çünkü zaman onun için daralmıştır. On dakika sonra çıkacak veya bir adam 25 dakika sonra öleceğini biliyor mesela kesin bir şekilde diyelim bomba üzerine bomba bağlanmış, ayarlanmış gitmiş birileri. Yani adamı patlatacaklar. 25 dakikalık adamın vakti var. öyle mi? Ölen amazının vakti girdiği saat 12. 25 dakika sonra. Bu adamın hakkında ölen namazı saat dörde kadar mıdır? Değildir. 25 dakika sonra ölen amazının vakti bu adamın şeyinde biter. Niye? Çünkü bu adam artık öleceğini biliyor. Bazı âlimler de demişler ki, muvassa'a vacip kişi için daraldığı zaman, yani mudayyaka dönüştüğü zaman, kişinin ne yapması lazım? O zaman azmetmesi lazım. Yoksa öbür türlü olmaz. Veya diyelim saat dörtte vakit çıkıyor. Saat üçü elli geç oldu. Anca ölen amazı on dakikada kılınan bir ibadet farz edelim. O son on dakika artık kişi için nedir? Mudayyak olan bir vaciptir. Muvassa olan bir vacip değildir. Evet. Yine alimler vacibin miktarını esas alarak yani vacipte belirlenen miktarı esas alarak vacibi iki kısma ayırmışlar. Kaç oldu bu üçüncü kısım oldu değil mi? Bir vacibin zatından, iki vacibin zamanından, 3- vacibin miktarından miktarından yola çıkarak vacibi muhaddet ve gayr muhaddet diye isimlendirmişler. Tamam muhaddet ve gayri muhaddet. Muhaddet nedir? Vacibin eee vacibin miktarını tamamen belirlediği ve çerçevelediğidir. Mesela ne gibi diyelim? Ölen namazını 4 rekat kılacaksın. Ne 3 rekat kılabilirsin ne 5 rekat kılabilirsin, değil mi? Şari' onun rekatlarını tahdid etmiştir. Ama diyelim ki ruku mesela sen bir rekatta bir ruku yapacaksın. Şari' onu ne yapmıştır? Tahdid etmiştir. Senin ruku'da ne kadar uzun bekleyeceğin ise onu şarih ne yapmamıştır? Onu karışmamıştır. İstersen e, organlar tumane bulacağı kadar kalır. Kakarsın. istersen uzattıkça uzatırsın. Uzattıkça uzatırsın. Bak bu kısmı muhaddet değildir, değil mi? Şarih bunu tahdid etmemiştir. Herkese secde için. Mesela sen her namazda 4 rekat kılabilirsin. Fazla yani benim mesela diyelim öğle namazında 4 rekattan fazla da kılman az da kılmaması, değil mi? Ama rekatları dilediğin kadar uzatabilirsin. Bak şare işin bu kısmını ne yapmamıştır? Tahdit etmemiştir. Şare işin bu kısmını tahdit etmemiştir. İşte bu da vacibin farklı bir yönden ayrıldığı bir mesele. Yine alimler, Vacib'in kendisine yönlendirildiği muhataba bakarak Vacib'i iki kısma ayırmışlar. Tamam mı? Bu da olduğu dördüncü kısım değil mi? Vacibul ayni, vacibul kifai veya fardul ayn, fardul kifaiye demişler. Tamam. Vacib'in, yani hitabın kendisine yönlendirildiği mükellefin durumuna bakarak vacib'i iki kısma ayırmışlar. Bir, farza ayn demişler. Farza ayn veya vacibul ayn. Ne demek? her insanın bizzat kendisinin yapmak zorunda olduğu vacipler. فرض-ı veya vacib-ül bir grup insan yaptığı zaman diğer insanlardan sorumluluğun düştüğü kifayet. Tamam? Farz-ı Ayn herkesin bizzat kendisinin yapmak zorunda olduğu farzlar. Farz-ı birileri yaptığı zaman Diğerlerinden sorumluluğun düştüğü farzlar. Böyle isimlenmesinin sebebi de anlaşıyor değil mi? Ayni yani fardul ayn dediğimiz zaman muayyen olarak kişinin yerine getirmesi gereken farz. Fardul kifaya dediğimizde bir grup insanın yaptığı zaman kafi olduğu yani herkesin muayyen olarak yapmak zorunda olmadığı bir grubun yaptığında kafi gelen farzlardır. Ondan dolayı da bu şekilde isimlendir, isimlendirilmişlerdir. Tamam. O zaman mesela buna örnek verebilir miyiz? Verebiliriz değil mi? Mesela beş vakit namaz farz aynıdır. Her mükellefin bizzat kendisinin yapmak zorunda olduğu ameldir. Yani benim öğle namazını sen kılamazsın. Senin öğle namazını ben kılamam. Ama cenaze, cenaze namazı farz-ı kifayedir. Öyle mi? Yani bir insan burada ölse hepimizin onun cenaze namazını kılmasına gerek yok. Birkaç kişi onun cenaze namazını kılsa bütün ümmetten bu sorumluluk ne yapar? Bu sorumluluk düşer. Yoksa öbür türlü düşünün mesela her ölen Müslüman için tüm Müslümanların namaz kılması gerekseydi, farz aynı olsaydı çok ciddi bir ağırlık, çok ciddi bir sıkıntı olurdu. Hele özellikle şu yaşadığımız günümüzde gibi işte bir dakikada binlerce insanın öldüğü, binlerce insanın doğduğu bir zamanda değil mi? Bu çok ciddi bir sıkıntı olurdu mesela. Onun için nedir? Ee, farz-ı kifaya birileri yaptığı zaman diğerlerinden sorumluluğun düştüğü farzlardır. Güzel. Peki şöyle bir soru sorsak dese ki şari' biz biliyoruz ki mutlaka bazı şeyleri farzayın bazı şeyleri farz-ı kifaya kılmasında değil mi? Mutlaka bir hikmet vardır. Allah azze ve celle'nin yaptığı her iş biz idrak etsek de edemesek de mutlaka bir hikmete mebnidir. Niye? Çünkü hikmet onun sıfatlarından bir sıfattır. Yaptığı her işi hikmet üzere yani abes değildir. Mutlaka onda bir fayda söz konusudur. Öyle mi? Acil veyahut da acil yani şu anda veyahut da ileride olacak olan bir fayda mutlaka söz konusudur. Bazen biz anlamasak da. Peki Allah Azze ve Celle'nin kifaya ve e, ayni diye iki kısma ayırması kimisinde herkesi bizzat sorumlu tutup kimisinde bir kısmı sorumlu tutmasında bir hikmet var mıdır? Alimler demişler ki evet bir hikmet vardır. Nedir? Farz-ı ayn demişler. Maslahatı sürekli tekerür eden ve maslahatı kesilmeyen farzlardır. Ondan dolayı her muayyenin sürekli bunu yapması veya bizzat kendisinin yapmasının maslahatı kendine döner. Öyle mi? Farz-ı kifaya ise böyle değildir. Farz-ı kifayenin maslahatı sürekli tekrar etmez. Yani kısmidir. Farz-ı kifayenin maslahatı sürekli tekrar etmez, kısmidir. Ondan dolayı bir kısım insanı yapması, e, nedir bir kısım insanı yapması yeterlidir demişler. Allahu alem tabi. Bu sadece bir illet veya hut hikmet olarak zikredilmiş. Lakin bir şey her ne kadar farz-ı kifaya olursa olsun, bir şey her ne kadar farz-ı kifaya olursa olsun, bazı özel durumlarda farza ayna dönüşebilir. Yani bir mesele vardır, farz-ı kifayadır, bir kısım insan yaptığında diğerlerinden düşer ama bazı durumlar vardır ki özel durumlar, o durumlar tahakkuk ettiği zaman artık farz-ı kifaya, farz aynı olur. Evet. Mesela buna bir örnek verelim mi? Cihad değil mi? Cihat. Aslında farz-ı kifayedir. Aslında normal olarak düşmanla savaşmak Müslümanların üzerine farzdır. Peki farzın hangi kısmıdır? Yani hitabın kendisine yönlendirildiği mükellefi esas aldığımızda farz-ı kifayedir. Niye? Çünkü Allah azze ve celle ne diyor? Felâlâ neferen min kulli firqatin minhum ta'ife ten li yatafaqahu Yani hepiniz savaşa çıkmasaydınız bir grup geride kalıp dinde fakihleşirdi diyor. O zaman cihat aslında haddi zatında düşmanla savaşmak nedir? Farzı kifayedir. Öyle mi? Yine Allah azze ve celle oturanlarla savaşanları zikrettikten sonra ne diyordu? Ve kullen muadallahul Allah oturana da savaşana da geride kalana da ne yapmıştır? Güzellik vaat etmiştir. Öyleyse cihat haddi zatında farz Peki biz ne demiştik? Demiştik ki üç tane hal vardır ki o haller tahakkuk ettiği zaman cihat kişinin üzerine ne olur? farz aynı olur. Bunların birincisi neydi? Bunların birincisi imam insanları cihada çağırdığı zaman. Niye? Çünkü imama itaat etmek vaciptir. İmama itaat etmek vacip olduğu için de o kifaya artık seni çağırdığı için senin üzerine ne olmuştur? farz aynı olmuştur. Öyle mi? İki, düşman bir beldeye girdiği zaman yani Müslümanlara ait olan bir toprak İster içeriden düşman, ister dışarıdan düşman tarafından istila edilirse günümüzde olduğu gibi cihat herkesin üzerine nedir? Cihat herkesin üzerine farz-ı aynıdır. o zaman. Üçüncüsü neydi? İki ordu karşı karşıya geldiği zaman. Yani sen diyelim farz-ı olan bir cihada kendi rızanla daha fazla ecir almak için çıktın. Ama geldin, iki ordu karşılaştı, ya bu cihat farz-ı kifaya ben bırakıp gidebilirim farz-ı aynı değil diyemesin artık öyle mi? Allah Azze ve Celle ne diyordu ey iman edenler, düşman topluluğuyla karşılaştığınızda, kafirlerle karşılaştığınızda onlara arkanızı dönüp kaçmayın, değil mi? Onlara arkanızı dönüp, neydi? فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ Onlara arkanızı dönüp ne yapmayın? Kaçmayın. Artık bu ya ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Ee, büyük günahları, insanı helak eden günahları sayarken اَتَّوَلِّي يَوْمَ zahfi yani ordular karşı karşıya geldiğinde o gün bırakıp kaçmayı Aleyhisselatü Vesselam büyük günahlardan sayıyordu. Öyleyse bak biz burada bunu niye örnek verdim? Şunun için örnek verdim. Farza aynı olan bir şey, farza aynı olan bir şey, bazı özel durumlarda farzı estafla, farzı kifaya olan bir şey, bazı özel durumlarda farza aynı olabilir. Peki şunu söylesek biz desek ki bunun bir daveti var mıdır? Yani bir kuralı var mıdır? Mesela biz bunun kurallarını ezberlesek ve bir şey ne kadar farz mesela cihat meselesini tamam maddeler halinde bize öğretildiği için biliyoruz veya alimler kitaplarında yazdığı için biliyoruz. Peki bütün farzı kifayelerde elimizde bir kural, bir kaide, bir asıl olması için böyle bir şey yapsak bunun mümkünatı var mıdır? Bunun mümkünatı nedir? Bunun mümkünatı vardır. Yani alimler demişler ki farzı kifaye birazdan sayacağımız haller vaki olduğu zaman farzı aynı olur. Bunlardan birincisi nedir? Bunlardan birincisi şudur. Kifâînin, farz-ı kifayenin, kifaye olmasındaki illet son bulursa farz-ı kifaye kişilerin üzerine farz aynı olur. Ne demek? Bu şu demek. Mesela diyelim bir adam orada boğuluyor. Öyle mi? O adamı kurtarmak bizim üzere... E, farz farz mıdır? Farzdır. Öyle mi? Peki kifaye midir, aynı midir? Kifayedir. Yani bir adam atlasa onu kurtarsa yeter. Herkesin birden atlayıp onu kurtarması ne değildir? Orada bulunanların üzerinden farz değildir. Niye? Çünkü burada bunun farz-ı kifaya olmasındaki sebep şudur. Bir kişi yaptığında yeterli geldiğinden dolayıdır. Yani maslahatı tekerrür etmiyor değil mi? Yüz tane adam da atlasa bir kişiyi kurtaracak, bir kişi de atlasa bir kişiyi kurtaracak öyle değil mi? He. Peki orada bulunan topluluğun içinde hiç kimse yüzmeyi bilmiyorsa, sadece bir tane adam yüzmeyi biliyorsa veya iki tane adam yüzmeyi biliyorsa, o zaman onların üzerinden ne olur? farz aynı olur. Neden? Çünkü onun farz-ı kifaye olmasındaki illet ortadan ne yapmıştır? Kalkmıştır. Misal Mesela diyelim ki ilim talep etmek. Alimler ne demiş? Demişler ki ilim talep etmek farz-ı kifayedir. Öyle mi? Yani dinde zaruri bilinmesi gerekenleri kastetmiyorum ama normal ilim. Yani bir usul fıkıh ilmini öğrenmek mesela, bir mustalah hadis ilmini öğrenmek. Aslında nedir? Aslında farz-ı kifayedir. Tamam. Peki bu farz aynı olur mu? Evet. Birinci maddemiz neydi? Bunun farz-ı kifaya olmasına ki illet son bulursa. Niye? Çünkü ümmette ilmi çok insan öğreniyor ve bazı insanların başka işlerle de meşgul olması lazım. Öyle mi? Bundan dolayı Allah herkesin üzerine değil bir grubun üzerine ilim öğrenmeyi farz kılmıştır. Tamam diyelim bir beldede ilim öğrenmeye müsait hiç kimse yok. Tek bir tane adam var. Onun üzerine şimdi ne olmuş oldu? İlim öğrenmek farzı aynı oldu. Neden? Çünkü o bölgenin dinini Allah'ın rızasına göre yaşayabilmesi için bir alime ihtiyacı var ve o da nedir? O da bu adamdır. Çünkü en münas diyelim herkes yaşlı veya herkes çocuk bir bu var. Anlayabilecek, idrak edebilecek. O zaman elim onun üzerine ne olur? Elim onun üzerine vacip vacip yani farzı aynı olur. Ve benzeri daha örnekleri ne yapabilir? Örnekleri çok alta biliriz. Mesela diyelim farzı kifaye olan bir cihat var. Örneğin bir kimya uzmanı lazım değil mi adamın cihada katılması onun için farz-ı kifaya ama diyelim ondan başka orada bu işi bilen kimse yok o zaman onun üzerine ne olur farz-ı olur yani farz-ı kifayelik farz bir şeyin farz-ı kifaya olmasındaki illet son bulursa başkaları da yapıyor gerek yok herkesin yapmasına illeti son bulursa o zaman o farzı ee, aynı olur. İki, ikincisi nedir? İkincisi ise, farz-ı kifaya olan bir meselede özel bir hitap varit olursa o zaman gene o farz kifaya farz-ı kifaya, farz aynı olur. Bu da nedir? Bu da imam, vali, komutan yani üzerimizde kendilerine itaat etmek zorunda olduğumuz emir sahipleri normalde farz-ı kifaya olan bir konuda sen yapacaksın dediği zaman artık o bizim üzerimize ne olmuştur? Farz aynı olmuştur. Niye? Çünkü Allah Teala onlara mağrufta itaati bize vacip kılmıştır. Mesela bir Müslüman öldü. Cenaze namazı kılınacak. Bu nedir? Farzı kifayedir. Ama imam dedi ki siz burada bulunanlar namazı kılacaksınız. Bizim üzerimize ne oldu? Artık bizim üzerimize farz aynı oldu. Niye? Özel hitap. Yani şari' ona emre, onun emrine uymamızı istediğinden dolayı Üçüncüsü ise, üçüncü madde ise bu üçüncüsü ihtilaflı. Yani bir ve iki ittifak ama üçüncüsü ihtilaflı. O da ne? Farz-ı kifaya olan bir şeye başladıktan sonra artık o insanın üzerine farza aynı olur, tamam? Yalnız bu nedir? Bu ihtilaflı bir meseledir. Yani mesela ne? Diyelim ki örnek veriyorum. İlim talep etmek farz-ı kifaya. Tamam? Ama sen ilime başladın. İlim senin üzerine ne oldu? Farzı aynı oldu. İlim senin üzerinde ne oldu? Farzı aynı oldu. Bu görüşe göre. Yani farz-ı kendisine başlamakla, ona şuru etmekle farz aynı olur diyen görüşe göre bütün farz-ı kifayeler başladıktan sonra farza aynı olur. Mesela örnek cihat, cihada sen başladın artık o senin üzerine farz-ı aynı. Misal cenaze namazı, cenaze namazına başladın artık o senin üzerine farz ayın. onu yarıda kesemezsin. Adamı, boğulan adamı kurtarmak için atladın artık geri dönemezsin. O senin üzerine farzı ayın. Yalnız bu nedir? Bu bir görüş. Mutlak olarak farz-ı kifaya kendisine başlanılmakla beraber farzı ayın olur diyen bir grup alim de demiş ki böyle bir şey yok. Yani farz-ı kifayenin farzı ayın olması için bize bir delil lazım. Bu konuda da böyle bir delil mevcut değil. Ondan dolayı farzı kifaya başlasa bile bir insan farzı kifaya yarıda bırakabilir yani mutlak olarak farzı kifaya başlandığında farza ayna dönüşmez Tamam üçüncü görüş bu konuda bazı de demişler ki farzı kifaya far kifaya bazı meselelerde başlamakla farza aynı olur diğer meselelerde olmaz demişler ki hemen hemen genelde bu görüşü tercih etmiş Buna da cihadı ve cenaze namazını örnek vermişler. demişler bu ikisinde Başladım artık farza aynı olur daha geri dönüşü yoktur ama diğerlerinde böyle bir şey söz konusu yoktur, söz konusu değildir demişler. Kimi alimler de demişler ki bu konuda tercih yapılmaz. Çünkü bir kaide koyuyoruz ama işin furu'una indiğimiz zaman bakıyoruz ki furu'da mesele değişiyor. Ondan dolayı tercih yapmayıp fer'i meseleyi kendi delilleri içerisinde ele almak en evli olanıdır ki en racih olan görüş de budur. Yani bu kaidede farz-ı kifaya kendisine başlanmakla beraber farz ayna dönüşür mü dönüşmez mi e, kaidesini koyarken ihtilaf edilmiş ya ne mutlak olarak farz-ı olur ne işte iki meselede olur diğerlerinde olmaz ne mutlak olarak olmaz değil de biz bu konuda bir tercih yapmayıp her meseleyi kendi içindeki delillerinde araştırma yoluna gideriz. Yani mesela ilim farz-ı kifayedir. Adam başladıktan sonra üzerine farz-ı ayn olur mu, olmaz mı? Biz bu kayda bir kayda koyup değil de ilmin kendi delilleri içerisinde ele alırız. Cihada başladıktan sonra farz-ı ayn olur biz cihadın delilleri içerisinde bu konuyu ele alırız e, demişler vesaire. Allahu alem demekle beraber en racih olan görüş de bu görüş. Evet. Bir mesele farz-ı kifaye mi daha efdaldir? Farz-ı ayn mı daha efdaldir? Tamam? Normalde cumhur ulemaya göre farz-ı ayn efdaldir. Cumhur ulemaya göre farza ayn efdaldir. Bazı alimler ise demişler ki farz-ı kifaye birçok insanın üzerinden sorumluluğu kaldırdığından dolayı farz-ı kifaye daha efdaldir. Tabii bu ne de bu mercuh olan tercih edilmeyen bir görüştür. Farz-ı ayn Allah Teala ve Celle ona daha fazla önem verdiği için Herkesin üzerine muayyen olarak farz kılmıştır. Ondan dolayı ve herkes bizzat yapmak zorunda olduğu için şeriat nazarında daha eftal, daha tehditli olan nedir? Bizim nazarımızda da öyledir demişler. Ve buradan da biz neyi anlıyoruz? Buradan da şunu anlıyoruz. Maalesef bizim asrımız özellikle farz-ı kifayelerin farz ayınlara tercih edildiği en meşhur asır bizim asrımızdır. Değil mi? Farz-ı kifayelerin farz ayınlara tercih edildiği en hatta onu bırakın sünnetlerin hatta onu bırakın mübahların farza ayınlara tercih edildiği en kötü asır bizim asrımızdır. İnna ve inna yani mesela örneğin diyelim bir ilim talebesi bakıyorsunuz ömrünün 10 senesini 15 senesini sırf nahi ve sarf öğrenmekle geçiriyor. Oysa Ciddi manada sarftan ve nahivden mütemekin olabilmek için dört sene, üç senelik bir süre yeterlidir. Ben en uzununu söylüyorum ha. Yani ciddi manada bu iki ilimden mütemekin olabilmek için üç, dört senelik bir zaman dilimi yeterlidir. Bakıyorsun on sene, on beş sene Nahiv, nahiv, felsefesi, nahivin illetleri adam ömrünü bunun içerisinde çürütür Öbür taraftan itikat zir-u zeber olmuş. Resulullah'ın sünneti zir-u zeber olmuş. Yani dinin iki aslı olan tevhid ve sünnet ee, zir-u zeber olmuş onun yanında. Bütün şirk ve bid'atlar ise yayılmış ama bakıyorsunuz kişinin bunlara eeehmiyet vermesi gibi bir şey söz konusu değil. Oysa bunları tahsil etmek onun üzerinde nedir? Farzı aynıdır. Ama bakıyorsunuz o farzı aynı terk etmiş, farzı kifaye ile uğraşıyor. İnsanlar küfrün, şirkin içerisine batmış, küfür, şirk her tarafta yayılmış. Bakıyorsunuz bazı insanlar insanlara sünnet namazı namazı camide cemaatle kılmayı anlatıyorlar. Bunun üzerine seminerler bunun üzerine işte e, kitaplar bunun üzerine dünyanın masrafı, dünyanın enerjisi harcanıyor. Oysa öbür taraftan o namazı kılan insanların namazı Allah katında makbul değil. Öyle mi? Burada farz aynı olan nedir onlara? Allah'ın onların üzerindeki hakkı olan tevhid'i ulaştırmak ve anlatmaktır. Ama bakıyorsunuz ki bırakın farzı kifayleti de geçmişiz artık. E, sünnetler Vace şeyler e, mübahlar farzların önüne ne yapılmış fazlaların önüne tercih edilmiş dediğimiz gibi اِنَّا ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ evet vacible alakalı son bir meseleye geldik ama e, allah Alem pek de e, vaktimizi herhalde doldurduk ondan dolayı burada duralım inşallah bir dahaki dersimize e, vacibe tealluk eden dördüncü mesele Mala yetimul vacib illa bihi fehu vacibun. Vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir meselesini işleyelim. Vakhir davana enel hamdulillahi rabbil